Açık Radyo'da Açık Dergi programı canlı yayında devam ediyor. Saat 18.38 oldu ve bir konuğumuz var. Telefonun öbür attığında geçen hafta da aslında epey sesini duydunuz Açık Radyo dinleyicilerim, Uğur hüküm. merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz bir kere daha. Ee, aslında bir süre için belki de son değerlendirme programımız diyebiliriz. Kan Film Festivali dün itibariyle nihayete erdi. Ee, ve bizim bir hafta boyunca daha doğrusu sizin bile bize ilettiğiniz tahminler uyarınca çok da belki de bazı konularda şaşırmadık. Ama sizin tabii ki de görüşlerinizi almak istiyoruz. Çok zamanımız olmamakla birlikte. Ee, biraz öncesinde istiyorsanız sonuçlardan bahsedelim. Kısaca... Sanıyorum bugünkü basın hep iyice yansıttı ama hı hı. yansıtılmamış belki bir iki husus olabilir. Çok kısaca şeyi hatırlatayım. Adel'in hayatı yani o kadar tutulmuştu ki sonunda sürpriz olmadı. Hepimiz evet. çok sevindik. Adel'in hayatı ve Abdel Keşiş altın palmiyeyi hem de jüri başkanı Steven Spielberg'in belirttiği gibi üç kişiye verilmiş istisnai bir altın madalya şeklinde verdi. Yani iki tane başarılı kadın oyuncusu ki e, bir tanesi adel isminde veren filme aslında Exarchopoulos e, Genç Adel hı hı. E, Diğeri kendini şu ana kadar Başka filmlerde kabul ettirmiş Lea Seydoux ve abdellatif Latif elbette Keşiş hı hı. E, Filmin bir yerde bir bakma En gerçek yaratıcısı Kahramanı evet. İkinci özül diyebileceğimiz Büyük özül de pek sürpriz olmadı O da beklediğimiz favorilerin arasından geldi Koen kardeşlerin e, Levin Davis'in içinde isimli filmi aldı hı hı. E, Sanıyorum daha önceki konuşmalarda Berenice Bajon'un e, bu seneki İranlı İran kökenli diyelim Aşkar Ferhadi'nin faradinin e, geçmiş isimli filmdeki rolünün bir hayli o ya, kompozisyonu bir hayli başarılı olduğunu söylemiştik. Hı hı. Ancak gerek biraz önce sözünü ettiğimiz kızlar gerek başka bir iki oyuncu ki birazdan fırsatımız olursa mutlaka Roman Polanski'nin son gösterilen evet. film kapatan filmi söylemek isterim Hı -hı. oradaki rolüyle Emanuel Senne'ye kesinlikle adaydı Hı -hı. fakat Berenice Peugeot sonucu olarak geçmişteki geçmiş isimli filmdeki rolüyle aldı aslında hiç beklenmedik ama biz sanıyorum yine altını çizmiştik Nebraska isimli Alexander Payne'deki yaşlı adamı oynayan Buster Keaton ki daima Amerikan sinemasının önemli ikinci adamlarından biri olmuştur. O en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Evet. Yönetici, yönetmen ödülü biraz sürprizdi. <gülüyor> Ancak onun da bir çentik atmıştık isminin yanına. Sanıyorum sizlere de belirtmiştik. İlk gösterilen film, belki de festivalin en az tanınan iki yönetmeninden biri, genç Meksikalı Amat Eskalante'nin Helis'inin ötürü Amat Eskalante'ye verdiler. Evet. Benim şahsen pek beğenemediğim ancak eleştirmenlerin gerçekten ilk günlerden itibaren favori gösterdikleri Çinli tanınmış başarılı yönetmen Ciar ja Zanke'nin Touch of Sin Bir Damla Bir Yudum Günah diyebileceğimiz filmi senaryo ödülünü. Hı hı. Japon ustalardan Kore'ye dahi rakuzu böyle babaya böyle o isimli filmi jürinin özel ödülünü aldı. İlk filmler arasında üç 4 ayrı kategoride dağılmış olan. 3 kategoriydi bu sene. Çünkü resmi yarışma içerisinde hiç ilk film yoktu bu sene. Altın Kamerayı ise Anthony Chen isimli bir Çin kökenli Aldı. İlo, İlo isimli filmiyle bunu görmedik maalesef izleyemedik. Hı hı. Kısa metrajlılarda e, Altın Palmiye'yi bu seneler hatırlatalım. sene hatırlatalım. Geçen sene Rezan Yeşilbaş bunu e, Türkiye'yi evet. onurlandırmıştı olaraktan e, sessiz isimli Bang Day isimli, isimli kısa metrajıyla bu sene. Hı hı. Bir Koreli Moon Byung Gon aldı. Bizim ilk üç içerisinde gördüğümüz bir filmdi bu. Bizim birinci olarak gördüğümüz e, İzlandalı e, Gudmundur Arnar Gudmundson'un e, Balina valisi ise jürinin özel ödülünü aldı <gülüyor> kısa metrajlı olarak. Belirli bir bakışta e, biz maalesef göremedik ama e, yani yine bir kez daha eleştirmenler çok tutuyorlardı. Kamboçyalı Ritipa'nın e, Eksik Görüntü isimli filmi. Yine maalesef göremediğimiz e, Filistinli ki bu da oldukça Hani Abu Asad'ın Omarı. Evet. Bizim gördüğümüz fakat e, olayın e, cinselliği çok fazla ön plana çıkartıldığı için eşcinsellik birazcık rahatsız olduğumuz. Zaman zaman da çok hard, çok pornoya varan görüntülerden ötürü rahatsız olduğumuz. Ancak film olarak gerçekten belli başarıyayım zaten. Alen Giraudin'in... E, Göldeki yabancı isimli filmine en iyi yönetmen ödülü verildi belirli bir hı. bakışta. Hı hı. Ee, bir gelecek geleceğin en iyi yönetmeni ilk filmlere belirli bir bakışın verdiği şey ise bizim sanıyorum ilk başlarda sizlere belirttiğimiz bu afro Amerikalı Ryan Cooper'in evet. Footwell Station Foot ve istasyonu 2009'da polisin e, şimdi şiddet, polis şiddetinin kurbanı olan Afro-Amerikalı gencin hikayesini anlatan filmi aldı. Hı hı. Bu ee, e, şeyde çok özür dilerim. Fazı bölüyorum mu? Bu seçkide geçen sene sanırım Benzetlin e, filmiyle almıştı. E, doğru mudur acaba? E, kim affedersiniz? Benzetlin. Benzetlin auch gesprochen. Aynı ödülü değil. O doğrudan Şeyin büyük ödülü belirli bir bakışın büyük ödülü. Bakış. Tamam, ödül. yani uluslararası gazeteciler eleştirmenler federasyonunun ödülünü aldı. Bu sene onu da hemen hatırlatmış olduğunuz teşekkür ederim. Cipressi'nin ödülü Jürinin büyük ödülüyle yani altın palmiye ile çakıştı. Yani Adelin Hayatı. E, bu kez e, sinema eleştirmenleri de aynı filme vermişti. Bizim kendimiz genellikle veya görüşlerimiz Sinema eleştirmenlerin tercihleriyle çakışıyor ama jüriinki çok nadir çakışır. Bu sene tutturdular. Yani tam tam <gülüyor> tam bir kompansa yani. düşüyorum. hepsini tutturdu. Evet. Ve eleştirmenlerin haftasından bir tek ödülü hatırlatayım. Ötekiler çok ilgilendirmeyebilir ama büyük ödülü Fabio Grassi ve Antonio Piazza isimli iki genç İtalyan, Salvo isimli filmleriyle aldılar. Umarım günün birinde bunu da Türkiye'de görürsünüz. Umarız. Evet. Ne kadar kısa da olsa uzunca bir <gülüyor> evet. hatırlatma oldu. O kadar çok seçkili. Peki şimdi iki tane evet. özel filmden bahsedelim. Bu gösterimlerden hemen önce gösterilen ve konuşma fırsatımız da olmamıştı. Biraz önce bahsettiğiniz Roman Polanski'nin Kürklü Merkürü ve Jim Jarmusch'un Only Lovers Left Alive isimli filmleri görme imkanı bulduğunuz diye tahmin ediyorum. Onlarla ilgili yorumunuz Evet evet yinedir. gördük gördük. Gerçekten Jim Jarmusch'un filmi. Cimcarmuş her zaman yani başından beri aşağı yukarı dünyanın bence de en orijinal, en yaratıcı, inilikçi <gülüyor> sinema yönetmenlerinden bir tanesi. Sadece Aşıklar Sağ Kalır diye çevirdik. Başka ismi alabilir tabii bu filmi. <gülüyor> i̇ki, Adel, Adem ile Havva'nın vampirleşmiş iki lisasıyla diyelim. Çok hoş, kendine az ile hoş bir film yapmış filmi çok sevdiğimizi söyleyemem ama sinema eseri olarak başarılı bir e, filmdi. Ancak ödül alamadı. Fakat Roman Polanski'nin Küplü Venüs'ü gerçekten iki kişi ve sahnede ve bir tiyatro e, diyebileceğim, e, tiyatro sineması diyebileceğim şekilde yapılmış ama o kadar o kadar başarılıydı ki açıkçası Emanuele Seniye en iyi kadın oyuncu ödülünü alamayınca bir hayli üzüldük. Belki de sona kaldı, e, belki de jüri evet. e, kararlarını vermişti. Ancak Kürklü Venüs, Polanski'nin yani son yıllarda bu, bu festival içinde belki de en önemli isimdi Roman Polanski. 80 yaşında dünya sinemasında damgasını vurmuş bir usta. Bu kadar iyi bir film, bu kadar ustalıkla yapabileceğini hiç düşünmüyorduk. Yani Alain Rene gibi kendisinden biraz daha da büyük abisi diyebileceğimiz ama o da 90 civarında, 90 üstünde Alain Rene, tiyatroyu tiyatro sahnesini hele hele Roman Polanski'nin yaptığı gibi iki kişi etrafında yansıtmak, sıkıcı olmadan ve neşeli ve hoş ve sonuna kadar iki saat sürükleyecek film yapmak çok zor bir olay. Roman Polanski'nin Kürklü Venüs'ü gerçekten festivalin bence en iyi filmlerinden biriydi. Maalesef hiçbir ödüle layık bulunmadı. Hı hı. Evet. Buyurun lütfen. Bir de belki çok kısaca hani bu senenin özelliklerini ne diyebiliriz. Hı hı. Ee, Geçmiş oranla çok büyük isimler yoktu Yani şöyle 2012'ye baktım Mesela Ken Loach, Abbas Kiarostami, Alain Rene, Michael Haneke gibi hı hı. Dünya sinemasının diyelim ki Birinci liginden önemli isimleri 2011'de Pedro Almodovar Lars von Trier, Terence Malik Hatta Nanni Moretti gibi Derden Kardeşler gibi Yine çok büyük isimler var Halbuki bu seneye baktığımız zaman Aslında çok büyük isim olarak Roman Polanski ve belki de Coen kardeşler dışında Çok büyük isim yoktu hı hı. E, bütün katılan isimler dünya sinemasını kendini kabul ettirmiş değerli yönetmenlerdi. Yani Steven Soderbergh, James Gray, Alexander Payne bunlar Amerikalı. E, François Ozon, Ano Depreshan gibi Frans sinemasının son 20 yılında ön plana çıkan önemli yönetmenler. Veya son 10 senede kendini beş filmle ki beşinci filmi gördüğünüz gibi Altın Palme'yi aldı. Adaptatif Keşiş hı hı. tamamen Fransız prodüksiyonu olarak iki filmle de olsa... Son yıllarda adımdan söz Asgar Oscar Faradi, İtalyan Paolo Sorrentino ki neredeyse usta diyebileceğim bir yönetmen. Çok büyük bir haksızlık yani gerçekten Sorrentino üç üç defa geldi. Son 2000 e, galiba 2009, 2011'de e, gelmişti ve ödül alamadan döndü. Bütün filmleri özellikle 2009 ve 2010'daki galiba il divosu muhteşemdi. Ne oyuncusu Tony Servillo ne e, Sorrentino'nun film maalesef ödül alamadılar. Yine önemli bir isim Japon, Kore'de Irak ki aldı veya Çinli Jia Zanke aldı. Bunlar ortalamayı yükselten isimlerdi. Yani e, e, Borkman'ın e, e, Hollandalı e, yönetmeni e, Van Vandermer veya Helin'in Meksikalı yönetmeni e, Amate Eskalante'nin dışında hı hı. aslında hiç e, e, pek az veya ...bir biçimde sürpriz olarak çevirecek hiçbir isim yoktu. Hepsi önemli ve iyi isimlerdi. Hı. Tabii bunun e, olumlu tarafı seviyenin yükseltilmesi bekleniyor... ...ama olumsuz tarafı ki tecrübe göstermiştir. E, i̇yi filmler olmadığı zaman e, insan bayağı morali bozuluyor. Çünkü büyük isimler, çok büyük demiyorum ama büyük isimler... Hı. ...ve sıkıntı düş kırıklığı yaşıyor. Halbuki böyle olmadı. Bu sene bir hayli iyi oldu. O yüzden de yani gerçekten... E, İddialıydılar işte 9 tane Fransız yapımı film vardı. Bunun 4 tanesi has Fransız. 7 tane Amerika, pardon 5 tane Amerikan yapımı film vardı. Hı hı. Ama sonuçta gerçekten sanıyorum hani şarapçıların şarapların bir değerlendirmesi vardır her yıl. İşte olağanüstü mükemmel olur bir hı hı. sene. Çok nadirdir bu durum. Bir sene çok iyi olur. Bir sene iyi olur. Bir sene orta olur. Bu seneki mahsul, kan, 66. kan film sönü bizce çok iyiler arasındaydı. Mükemmel değildi, çok iyilerin arasındaydı. Evet, yine de çok fazla rastlanmasa da önemli bir özellik olduğunu söyleyebiliriz yani. Evet, evet. Peki, Uğur Hüküm, çok teşekkür ederiz. 66. Teşekkür kan film festivalini bize aktardığınız için, bu güzel sohbetleri yaptığımız için. Umarım 67.yi beklemeden bir sene sonrasında, öncesinde de görüşme imkanımız olacak. Aynı şekilde ben iyilerim. Fransa'dan, Paris'ten sizlere elimizden geldiğince kültür hepsini içerecek bir şekilde sanat haberlerini vermeye çalışırız. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar.